Ne azbillahim ne şeytanı racim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim İn la ilaha ve ne azbillahim in şurur enfusina ve missiyata malina Ne yehdihi Allahu fela mudillah ve men fela ve ve abduhu ve rasuluhu bad başlık. Yusufu fil bi'ri. Yusuf kuyuda. Bir kuyu demek. Fi harfi cel. içinde de da anlamlar verir. Ve, ve reca an ihvetu ilel beyti. Ve reca an ihvetu ilel beyti. Recaat dönmek demek. Geri dönmek demek. Ve reca geri döndü el ihve ihvetu yani kardeşler Kardeşler geri döndüler. Nereye? İlel beyti. Eve döndüler. İle harfi cer olduğu için harekesi, beytin harekesi esre. Recaa. Dönme fiilinin faili de kardeşler. O yüzden harekesi ötre. Ve terakü Yusuf'e fil bi'ri. Terakü terk ettiler. Bıraktılar. Ee, Yusuf'e burada mef'ul. Yusuf mef'ul. Yani terk edilmenin mef'ulü. O yüzden harekesi üstün. Fil bi'ri. Kuyu da bıraktılar. Ve ekelel ihvetü ta'ame. Ekele yemek. İhve kardeşler. Yeme fiilinin faili kardeşler. Mef'ulü yemek. O yüzden ta'am kelimesi üstünlü. Ve ekelel ihvetü ta'ame. Ve namu alel firâşi. Firâş yatak döşek demek. Ve namu, uydular, yattılar, uydular. Alel firaşı, yataklar üzerinde yattılar, uydular. Ve Yusufu fil bi'ri, Yusuf da kuyudaydı. Ve la firâşe ve la onun ne yatağı vardı ne de yiyeceği. Ve nesiyel ihvanu Yusuf'e, ve namu. Nesiye nesa terk etmek demek Unutmak demek Terk etmek ve unutmak anlamlarına gelir Burada unutma anlamında İhvanu kardeşler Yusuf'u Unuttular Ve Uyudular İhvan Kardeşler İhve gibi Yusuf Burada nesafinin mefulü O yüzden Harekesi üstün ve namu ve uydular yani kardeşler uydular şey de olabilir yok olmaz bu evet muzaf muzafın vehmi var diye baktım da yok ve ma name ve ma name name uyumak demek ma name uyumadı ve ma name yusufu bakın yusuf burada name filminin mef'ulü şey faile o yüzden herkesi ötre ve Yusuf uyudu ve ma nesiye ehaden ve kimseye unutmadı nesiye unuttu ma nesiye unutmadı ve ma nesiye ehaden ehaden bir demek bir kimse burada hiç kimse yani olumsuz kiple geldiği zaman hiç kimse manasına geliyor hiç kimseyi unutmadı ve bakiye bakiye kalmak ve baqiya yaqubu yaqubu yaqub aleyhisselam burada beka fiilinin faili. O yüzden hareketi ötre. Yaqubu yezkuru Yusufe. Burada zekera hatırlamak, düşünmek, zikretmek. Bunun bu fiilinin mef'ulü Yusuf. O yüzden Yusuf'un harekesi yine üstün. Yezkuru Yusuf'e Yusuf'u düşünüyordu Ve bakiye Yusuf'u Bak burada da bekâfilinin faili Yusuf Ve yezkuru Yakub'e Yakup burada Zikrin, Yezkuru'nun Nef'ulü. O yüzden Yakub'e Oldu araykız Ve kâne Yusuf'u fil bi'ri Yani Yusuf da e, Yakub'u Düşünerek kaldı e, Ve kâne Yusuf'u fil bi'ri Yusuf kuyda idi ve kânetil bir ru amikaten. Ve kânet, bir kelimesi, kuyu kelimesi, dişi olduğu için semaîmiyelnes. O yüzden kânet, kâne değil de kânet oldu. Ve kuyu idi neydi Amikaten, derin idi. Çok derin idi. Yani kânenin haberi. Amerika'ten. O yüzden Amerika üstünden hareketti. Haber kane ne yapıyordu? İsmini nasbet ed ref eder. Nasib haberini Nasib nasip eder. Burada bir ru ismi oluyor kânetin. O yüzden ref etmiş. Haberini ise naseb etmiş Amerika'ten. Ve kânetil bir ru fil Kuyu ormanda idi. Kânetil bi'ru fil gâbeti. Kuyu ormandaydı. Ve kânetil gâbetu muhîşeten. Yani vahşet, yalnız, yalnızlık. Vahşetli bir yer, korkunç bir yerdi. Vahşet, yalnızlık demek. Yani Arapçada vahşet. Mesela kabrin vahşeti, kabrin yalnızlığı, kişinin yalnız kalması. Yani burada e, korkunç idi diyebiliriz. Issız idi veya ıssız idi. Issız daha doğru olur. muhişe Ve kânetil gâbetu muhişâten. Burada da yine gâbe, kânenin ismi. muhişe haberi. Haberi olduğu için de herkesi üstün. Zâlike filleyli. Geceydi. Geceydi, zâlike fil leyli ve kânel leylu muzlimen. Bakın, leyl, kane'nin ismi, muzlimen de haberi. O yüzden harekesi üstün. Ve kânel leylu muzlimen. Muzlim, çok karanlık demek. Bu gece oluyordu, gece meydana girmişti. Geceydi <gülüyor> ve gece çok karanlıktı. <gülüyor> Minel bi'ri ile'l-kasri min-dendan manalarını verir. Harfi cerdir. O yüzden minel bi'ri kuyudan bir kelimesi esreli. İla da harfi cer. E-a falan yere, filan yere ilel kasri, kasır saray demek. Zaten bizim Türkçe'ye de geçmiş bu kasır. Küçüksu kasrı gibi. Kasır saray demek. İlel kasri ila harfi cer olduğu için kasır esreli ve kanet cemaatun mekanet cemaatun grup demek cemaat. Tusafiru yani bir grup cemaat burada elif lam'sız geldiği için bir grup diyoruz. Vekanet cemaatun bir grup idi. Şimdilik cümlemiz bir grup idi. Tusafiru yolculuk yapıyor idi. Fi hadhil gıabeti bu ormanda. Bu ormanda yolculuk yapıyordu. Bu ormanda bu ormanda gidiyorlardı. Ve atişu. Ateşu ataşe daha önce geçtiydi galiba. Susamak demek. Şiddetli susamak. Ve atişu pitariqi. Yolda susadılar. Pitariqi yolda susadılar. Ve bahasu an birin. Bahesu, araştırmak demek. Bahase Aramak, araştırmak demek. Ve behasu'u araştırdılar. An birin. Bir kuyu araştırdılar. An da harfi cer. An kelimesi de aynı min gibi harfi cer. Bir kelimesini cer yapmış. Harekesini esra yapmış. An birin. Bir kuyu araştırdılar. Aradılar. Ve raev. Ve bir ra bi'ran. Ra'av gördüler. Görmek fiili ra'a. Ra'au bir bir görme fiili'nin mefolu o yüzden üstünlü. <gülüyor> Bu kelimeler üstün alacağı zaman bir elif ziyade edilerek üstüne temin konuluyor nekre hallerinde. Fe'er <gülüyor> selu gönderdiler. İleyha oraya yani kuyuya İleyha. Raculen bir adam Liiyetiye getirmesi için Lehum kendilerine bilmai su getirmesi için bir adamı gönderdiler. Bilmai bir harficer o yüzden ma esreli Liiyet yetti gelmek demek. Yetti eğer bir harfi cer ile beraber başka bir kelimeye bağlanırsa getirmek manasına gelir. di Yeti gel gelmek demek aslı itibarıyla. Eta yani eta. Yeti geliyor. Eta gelmek demek. Ama eta etan'dan sonra bir harfi cerri ile beraber. Mesela eta'bi kitabın dediği zaman kitabı getirdi olur. Kitabıyla geldi değil de kitabı getirdi. Burada da lieti lieti su getirmesi için demek suyla gelmesi için değil de su getirmesi için diye tercüme edilir bu lieti li için demek lieti getirsin diye yani adamı bunun için gönderdiler cair -er rjulu Buradaki eliflam olmasının sebebi, racul kelimesinin yukarıda bu adamdan bahsedildi. Yani gönderdikleri adam. Yani fe erselu ileyha racülen dendi ya, yani bir adam gönderdiler. Burada nekre bir adam. Ve er raculu dediğin zaman hangi adam geliyor? O gönderilen adam geliyor. Artık marife. Caer racülü ilel bi'ri, kuyuya geldi. Adam kuyuya geldi. Ve Edla Edla sarkıtmak demek e, kova sarkıtmak demek. Edla del vehu del kova demek Del. Edla kova sarkıtmak Del kova. Ve Edla del vehu del vehu yani kovasını sarkıttı ve nea neza çekmek. Neza sökmek çekmek bu manalara gelir ve neze ad delve bakın neze afilin'in mef'ulü bu sefer del edlan'ın da mef'ulü deldi. o ikisinde de bakın harekesi üstün o yüzden del ve hu dikkat ediyor musunuz bak ve edla delvehu derken del nekre çünkü kendi şeyi kendisine nispetle del ve hu onu sarkıttı Ven neze ve bak bu sefer elif lam geldi ve kovayı çekti. Artık kova marife. İlk bahsettiğinde nekreydi. Artık kovayı çekti. Hangi kovayı kendi kovasın. Çünkü bir cümlenin başında hangi kovadan bahsedildiği belli. Artık marife. Ve <gülüyor> izet Bir de ne görsün? Et delvu saqeqilatum. Saqile ağır demek. Birde ne görsün? Kova ağırlaşmış. Sakı ile tun. Çok ağır. Feiza, buradaki feiza e, bu gibi cümlelerde birde ne görsün? Baktı ki bu gibi e, Türkçe'de böyle karşılanır. Normalde iza yaparsa, ederse, gelirse, giderse bunun gibi izacae geldiğinde geldiği zaman bu manalara gelir ama böyle cümlelerde feza özellikle akibet fasıyla beraber feizen işte o zaman feza bir de ne görsün etbel bu sak kova çok ağır ve ahhra ve ahhraceH ve onu çıkardı yani kovayı çıkardı feizafi del ve kulamin bir de ne görsün bak burada da aleyküm selam. Feiza bir de ne görsün? Gulamun bir çocuk. Bir delikanlı yani. Feiza fit delvi gulamun. Kovada bir çocuk var, delikanlı var. Dahisha'r raculu ve nada. Adam dehşete düştü ve şöyle seslendi. Ya busra, haza gulamun. Müjde, biri olan çocuğu. Bazı müfessirlere göre ee, bu bunlar bir ekip idi. Kolay çıkardığı zaman işte işlerinde Büşra diye bir adam vardı. Büşra'ya seslendi diyorlar. Fakat bu tercih edilmeyen bir görüş. Yani e, İsrailya'dan gelen rivayetlerde e, böyle bir rivayet var. Birkaç kişiden naklediliyor bu Seleften bazılarından. İşte Büşra diye birisine seslendi diye. E, fakat doğrusu Büşra e, müjdelemek demek. Müjde. İşte bir çocuk. Ve ferihannasu insanlar sevindiler. Cidden çok sevindiler ve akhfevhu ve onu gizlediler. Herhalde çocuğu gizlemelerini kastediyor. Ve vasalu ulaştılar, vardılar nereye? İla Misra. Burada olayı gayet muhtasar anlatmış müellif de. İleride tefsir derslerinde ayrıntısına gireriz inşallah. Ve vasalu ila Mısra. Bir şehre ulaştılar. Şimdi Mısır kelimesi ülke adı olduğu gibi Arapça'da büyük şehir manasına gelir Mısır. Medine kelimesi gibi. Mesela El Medine malum Medine şehridir. Ama Medine'nin kelime manası büyük şehir. Medeniyetten gelme, medeniyetli şehir. Mısır kelimesi de böyle. Hem büyük şehir manasına geliyor hem de malum ülke Mısır. Burada malum ülke kastediliyor. Yani Mısır denilen ülkeye vardılar. Ve kamu fi's suqi. kamu fi's suqi ve nada. Suq çarşı, pazar, sokak anlamına da gelir ama genellikle çarşı. Çarşıda çarşıya gittiler ve ve eee ayağa kalkmak demek. Ama yani burada gittiler manasında kullanılmış. Kamo fisûqi çarşıda kalktılar. Yani çarşıda kalktılar ve nedev şöyle seslendiler. Men yeşteri hâzel kulâm? Bu oğlanı kim satın alır? Yani bu köleyi kim satın alır? Bu çocuğu kim satın alır? Men yeşteri hâzel Yine aynısı. İşteral azîzu Yusuf'e bir derahime me'dûdetin. İştera satın aldı. El-Azizu, Mısır'ın Azizi. Mısır'ın hükümdarı. Ona Aziz diyorlar. Aziz satın aldı. Yusuf'e, bakın, işterafilinin mef'ulü Yusuf. Faili ise El-Aziz. O yüzden El-Aziz, Ötreli, Yusuf, Üstünlü. Bir derahime, bir harf cer. Derahim, dirhemler demek. Bu, Allah-u Alem, gayrimun sarif olduğundan dolayı bir derahime diye üstünlü oldu. Normalde bir derahimi olması lazımdı. Bir derahime ma'dud etin. Derahimun ma'dud etin. <gülüyor> Bak şimdi. Bu Şuraya dikkat edin. Derahimun ma'dud etin. Sıfat mevsuf. Derahim'in mabut ettin. Ama derahim eee olduğu için derahime oldu. Ve Ve Yani olmasına rağmen temin almadı. Derahim kelimesi. Anlayamadım Dirhemler demek. Derahim. Temmin almıyor. Özel isim olduğu için mi? Gayrimun olduğu için. Özel isim değil. Derahim özel isim değil. Dirhemler. gayrı sarif mesela... Neyse onu ileride açıklarız. Burada şunu bilelim. Derahim çoğul. Ma'dude... Ma... He? He? Ma'dude, sayılı demek. Ma'dude, sanki çoğul gibi ya. Ma'dude. Ma'dudetin. Çoğul, çoğulunda da böyle kullanılıyor. Demek Dirhem çoğul. Burada e, yani mumsarif olsaydı bir derahimin bir derahimin ma'dudetin olması gerekirdi. Yani sayılı dirhemlere satın aldı ama derahimi burada sanki gayrı munsarif gibi şey yaptığından bir derahime malûdetin yani malûdetin e, sıfat mevsufta uyum olmasından dolayı harekesi esre fakat e, gayrı munsarif olduğundan dolayı şey dirhem, dirhemler böyle. Veya burada e, bu harekelemede şey yapılmış. Yani bu sıfat mevsuf değil de haber gibi verilmiş sanki. Sanki mudaf Saygı mudafın saygılı olabilmesi için el madude olması gerekir. Mudaf her zaman elflamlı olur. Burada haber gibi vermiş ma'dudetini. Ama bir tuhaflık var yani. Çünkü sıfat mevsuf verdiği zaman bir derahime yaptığı zaman meudeyi de ona uydurması lazım. Meudede şo şey olması ama olmaması gerekiyor. Musarif. Yani musarif Tabi mesela bak daha önce ne geçti? Yusuf es-sagire dedik. Yusuf es-sagire gibi. Yani e, sıfat mevsufta bu dört şeyin uyması gerekir. Gayrı münsariflik bunu etkilemez. Bildiğim kadarıyla yani. Burada bir tuhaflık var. Yani hareketlerimde bir tuhaflık var. Buna bir bakarız inşallah. Birkaç dirheme satın aldı. Ve ba'ahu ba'ahu bâ'a satmak demek. Bey, bey'a bey'a'dır köküdür. Kökü. Bâ'e sattı. Bâ'e sattı. Ve ba'ahu yani onu sattı et tüccaru Tacirler, tüccarlar onu satmışlardı Ve ma arafu Yusuf'e Yusuf'u tanımadılar, tanımamışlardı Araf'e tanımak Ma araf'e tanımadı Araf'u tanıdılar ma, Ve ma araf'u tanımadılar Yusuf'e Yusuf, e, Yusuf arafenin mefulü Ve zehebe bihil azizu Bakın, aynı yetide olduğu gibi Zehebe'de de Zehebe gitmek demek ama bir harfi cerri, kendisinden sonra gelen bir harfi cerri ile kullanılan bir şey varsa götürmek manasına gelir. Ve zehebe bihi onu götürdüler manasına geliyor. Ve zehebe bihi'l azizu, azizu mu? He, tamam aziz götürdü doğru. Zehebe'nin faili burada aziz. Aziz onu götürdü nereye? İla kasrihi, sarayına götürdü. Kasır saray, kasrihi kendi sarayına ve قال لامرأته limraetihi hanımına karısına dedi ki ekrimi yusuf'e ekrimi dişi olduğu için kadın mesela ekrim erkeğe tabii ikram et ekremi kadına hitap yani kadına hitabı o zaman ekremi selim selam ver Selimi kadına söyleyeceksen bunu sellemi diye söylersin. Mesela erkeğe izheb dersin. İzheb git. Kadına izhebi dersin. Yani sonuna bir i ya ekleyerek. Burada da kadrısına söylediği için ekremi ikram et ona kime? Yusuf'e. Yusuf, e. Yusuf ne ful? İkramın mef'ulü. İnnehu veladun rashidun. Rashidun o doğru bir çocuktur. Olgun, doğru bir çocuktur düzgün bir çocuktur yani. El vefa u vel emanatu. Diğer başlık. Vefa ve emanet güven, güvenilirlik. U ve ra vedeti. Burada ikisine de entekran takısı var. Evet, ikisi de ayrı ve ile ayrı. ve burada ayraç. Ve ra burada ve ra ve deti murad almak. Yani arzusunu gerçekleştirmek demek. Ve ra ve deti azizi yani kralın karısı burası mudaf mudafini iley. Kralın karısı ve ra Yusuf'e yani Yusuf'u arzuladığı zaman alel hiyane hiyanet üzere hiyanet ederek hiyanet ederek e, azizin karısı hiyanet ederek Yusuf'u arzladığı zaman e, veya arzulamıştı e, ve lakinne Yusuf'e eba ve kale fakat Yusuf yüz çevirdi bunu istemedi bundan kaçındı eba kaçınmak yüz çevirmek demek e, ve kale ve dedi ki Kelle asla. Hayır. Ene la ehûnu seyyidi. Ben efendime ihanet etmem. Etmeyeceğim. İnnehu ahsene ileye, İnnehu muhakkak ki o ahsene <gülüyor> <tuhâm> güzel davrandı. Ahsene <gülüyor> ileye Bana güzel davrandı. Ve <tuhâm> ekrimeni. Ve bana ikramda bulundu. İnni ekhâfullâhe. <tuhâm> Ben Allah'tan korkarım. Bakın, ekâfû, korkmak, fiilinin mefulü burada Allah. Allah'tan korkarım. O yüzden Allah lafzı üstünlü. Yani bir kimseye Allah'a, Allah'a dediğin zaman Allah'tan kork, Allah'tan kork manasına gelir. İşte Allah, Allah'a, Allah'a dendiği sürece kıyamet kopmayacaktır hadisindeki ifade bu. Yani Allah'tan kork, Allah'tan kork denildiği sürece kıyamet toplaz. Ve gadibet, yani gadibet dişi. Gadabe, öfkelenmek, sinirlenmek. Ve gadibet dişi tarafından. T eki gelmiş. Erkek olsaydı ve kadibe olacaktı. Fail dişi olduğu için ve gadibet. İmre etul azizu, yani fail yani öfkelenme fiilinin faili imre etul aziz mudaf mudafın ileyh imre e mudaf mudafın ileyh el aziz mudafın iley her zaman gayrimusarif olmadığı sürece esreli olur burada imre e kelimesi de yani e, mudafımız mudafımız burada e, fail kadabe fiilinin faili. O yüzden harekesi ötre. Ve Şeket ila zevciha. Şeket bizim Türkçedeki gibi şikayet etmek. Şekva, şeka, şekerutu ben şikayet ettim manasına gelir. Şeket e, burada erkek olsaydı şeka olacaktı ama kadın fail olduğu için şeket. Şeket ila zevciha. Zevciha kocası. İla harf cer olduğu için zevciha diyoruz. Yani zevç kelimesi esreli oluyor. Kocasına şikayet etti. Ve arafel azizu. arafe bilmek, anlamak, tanımak bu manelere gelir. Burada aziz fail, arefenin faili. O yüzden herkesi ötürü. Aziz anladı. Neyi anlamış? Ennel mer'ete kâzibetum. Kadın yalancıdır kadının yalancı olduğunu anladı bu kazi Merete enne napeddat olduğundan elmer yi şimdi İre e nekresi İrenin marifesi Elmer'e Elmer'etu elmer et tu El kalktığı zaman İre etun oluyor ama Elifram gelirse elmer Etu burada enne nasbetuğunu elmer ete kazibetun. yani Burası mükteda haber şeklinde aslı şöyleydi yani inne olmasaydı enne olmasaydı elmer Etu kazibetun. yani kâzi haber cümlesi. Kz betul Ben de olmasaydı ölümler de kezvetun olacaktı. Kezvetun olurdu. Hazretun. Şimdi herhangi bir amilden etkenmediği sürece hareketimiz daima ötredir. He. Şimdi ile kullansaydık dediğin evet. e, öyleydi. Ve arafe enne Yusuf'e eminun. Ve yine anladı ki Yusuf'e Yusuf çünkü bu anlama fiilinin mefolu Yusuf. Aynı zamanda en neden dolayı da nasb olmuş. Enne nasp etmiş Yusuf'u. Eminun. Burada da yine müpteda haber. O güvenilirdir. Onun güvenilir olduğunu anladı. Eee feqale lizeu cihi. Bunun üzerine fe bunun üzerine lizevcihi lizevcihi mi bu adam hep zevç kelimesini yanlış kullanmış ya yani kitap boyunca zevç kelimesini yanlış kullanmış Zevcetihi demesi gerekir zevç koca demek dişi olduğundan dolayı tabi veya bunu e, genel manada eş şeklinde alıp e, fark gözetmeksizin de kullanıyor ki böyle bir kullanım mı var bilmiyorum yani. Yani kitabın başından beri hep zevci kelimesi ve yanlış kullanıyor yani. Belki de böyle bir şey var bilmiyorum. Ben bilmiyorum yani. Feqale lizevcihi zevceti olacak. Innake İnneki ki, estağfurullah, kadına hitap ettiği için inneki. ki, erkeğe hitap etseydi inneke, muhakkak ki sen. Kadına hitap inneki. ki. Kunti, erkek olsaydı ne diyecekti? Kunte, Kunte. sen idin. Ney minel hati'in, hata edenlerden, günahkarlardan, buradaki hati'e günahkar demek hâtiin <gülüyor> günahkarlar min <gülüyor> dendan günahkarlardan oldun inneki kunti minel haatiin ki sen günahkarlardan oldun ve urife yusufu urife bilindi. meçhul sıgası yani arafe bildi anladı urife bilindi anlandı anlaşıldı tanındı Burada tanındı, bilindi manasında. Ve Urife Yusuf'u, bakın fail şeklinde geliyor Yusuf. Yani bu bilinmenin faili. Yusuf bilinmiş. Nasıl bilinmiş? Fi Mısra, Mısır'da nasıl? Bi cemalihi, güzelliğiyle tanınmıştı, meşhur olmuştu. Mısır'da güzelliğiyle meşhur olmuştu. Ve iza ra'ehu ehadun. Bir kimse onu gör, gördüğün zaman, kâle şöyle derdi: "Meheza Beşeran bu bir insan değil. in heza illa melekun kârimun. Olsa olsa bu bir seçkin, saygın bir melektir." derdi. Veştede qadabul ghadabu, qadabul ner eti. Veştede şiddetlendi. Ve şiddette gadabu, gazabı, öfkesi şiddetlendi. Gazabı mereti mudaf, mudafin iley. Kadının öfkesi şiddetlendi. Ve kaletli Yusuf'a ve Yusuf'a dedi ki, Yusuf burada hem nefül hem de li harfi cerinden dolayı. Yani mefûl olmasaydı bile Li harfi neden dolayı bir isim olduğundan yine hareketi üstün olacaktı. Ve karlet Yusuf'e Yusuf'a dedi ki, İden tez ile sicinli. Öyleyse o halde doğru hapise, hapse git, zindana. Sicin zindan demek. O halde zindana gideceksin. <gülüyor> Kale Yûsuf'u Yusuf dedi ki Es-sicinu ehabbu ileyye Zindan bena daha iyidir Benim için daha iyidir Daha, daha sevgilidir Ve ba'de eyyamin Günler sonra Ra'el azizu En yursile Yusuf'e ile sicni Ra'a görmek demek Bende sonra eyyam günler, günler sonra gördü. Gördü burada e, anlama, görüş yani rey diyoruz ya. Bu manada bir anlama artık bu görüşe sahip oldu manasında. Yani kral aziz gördü ki En ve ile sicni. Yani ee, aziz olanları gördükten sonra yani geçmişe bir sarf etme var, gönderme var. Yani şu hikayesi anlatıldı ya onun Güvenilir olduğunu anladı, karısının yalan söylediğini anladı, gördü. Bunu görmüş olmasına rağmen real Aziz en yursa Yusuf ilestiğini yine de e, Yusuf'u hapse atma, gönderme görüşüne karar verdi. Yani bunu uygun gördü. <gülüyor> en yursu mu? En göndermek. Yani o yine de hapse göndermeye karar verdi. Yani buradaki de ayı böyle karar verdi diye tercüme edebiliriz. <gülüyor> Ve'l-Azizu ya'rifu enne Yusufa e beriun. Ve kral biliyordu. Anlamıştı ki Yusuf suçsuzdur. Beriun beri temiz, suçsuz demek. Bir şeyden uzak olmak, beri teberrü etmek deriz. Yani bu atılan suçtan, ithamdan suçsuz, beraat. Beraat de bu manada kullanılır. E, masum olduğunu anladığı halde, bildiği halde onu hapse göndermeyi kral uygun gördü. Buradaki rea, işte bu uygun gördü manasında, karar verdi, uygun gördü. Ve dehale Yusuf'u sicne. Yusuf hapse girdi. Evet sonraki derse. Dokuzuncu başta bırakalım. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Daha önceki derslerin bir nevi devamı gibi. Ekstradan aynı aynı konu. Şey Ekstradan bir şey yok. Evet. Bak, He, evet. Meşhusigası var. <gülüyor> urife, Arafe, Urife. Feale, Fuile. Teale yaptı. fu ile yapıldı. Evet. Başka değişik bir şey var mıydı? Altyazı M.K. Altyazı Abi. Bu bu meşhur siiras değil. En yürsele. Yani bu şey değil, o meşhur siirasın değil. Herhalde e, sinin hareketi değişiyor, yürsele. yürsele. Bu ne hocam? Bu en enle birlikte göndermek yani. En Gönder edatıyla mi? beraber göndermeyi. En yürsile göndermeyi. Gönder. Yani. yani en burada meyi, mayı, bunun gibi manaları katıyor. Yapmayı. Evet. tamam mı hocam? Evet. diye Ersele. Ersele, Ersele yürsile gelir bu. Yürsile. Yani bunların kalıpları farklı farklı. Ersele yürsile. O da erşilim o da hangisi? Ben şimdi karıştırdım acaba şimdi ya burada. Tamam. Rastle neydi? miydi Gönderdi demek. gönderdi. gönderdi. O göndermek. Göndermek. O da göndermek. Yani o, bak şimdi birisi muzari kalıdı. Birisi e, mazi, kalıbı. İşte mazi kalıbı, o senin dediğin kökü, yani fiil kökü, göndermek, mastar. Şey değil mi hocam, şöyle deneyeceğim, Z'den mesela, ha. şimdiki zamanı anlayacağım. Gezhebu. Yes, Yuzhebu demiyoruz, büyük bir bul veya demiyoruz yani. Bunlar neden bu şekilde söylüyoruz? Bunların kalıpları farklı farklı işte, yani e, hepsi standart değil. O yüzden mesela tasrif babı 36 babdır. 36 tane babu var bunun. E, hepsinde de farklı kalıplar var. Yani standart değil. Bu kalıplara göre e, mesela mazi kipi başka, muzari kipi başka, işte ati gelecek kipi başka. Bunlar e, bu kalıplar temel kalıpları kullanır. Yani 6 tane temel kalıpta kelimelerin farklı açılımları var böyle. Mazi'de, Muzari'de, Ati'de. Farklı şeyleri var. Ama bu kalıplardan birine mutlaka uyar. 36 kalıptır. Ama hepsi tek bir kalıp değil. Yani mesela feale, alu, hepsini fealeden kullanırlar. Kalıpların hepsini de fealeden kullanırlar. Mesela ifalu. Bunu resele uygulasak, irselu. Ama öyle değil. Ef alu. Erselo. Yani değişiyor yani. Ehap bu sevmek, istemek demek. Burada benim için daha iyi. Yani daha çok isterim. Yani senin bana teklif ettiğin şeyi yapmaktan sapsatılmayı tercih ederim manasında. Benim için daha sevimli. bu seviyorum demek yani kelime olarak birebir aldığın zaman seviyorum demek E bu ileye bana daha sevimlidir hapis bana daha sevimlidir <gülüyor> bana Evet benim için ben bana Allah Sulah Allah'ın bir veş öden ilah ve ke ve